Siz çalışmanıza bakın, rahatsız olmayın. Gel, otur şöyle. Madem Resulullah'ın yanından geliyorsun, anlat bize neler konuştunuz. Çalışma kolay. Onun yanında bulunanların, öğrendiklerini herkese ulaştırması gerekiyor, öyle değil mi? Öyle. Ashab-ı Suffa ona yakın olmanın mükafatını tadıyor. Konuş Adi bin Hatem. Önemli bir şeyler anlatmaya hazırlanır gibisin. Evet. Allah Resulü, Hristiyan ve Yahudiler için onlar haamlarını ve papazlarını Allah'tan başka Rabler olarak benimsediler ayetini okuyunca, ben de ya Resulullah ben daha önce Hristiyandım ama biz o zaman bile papazlara tapmıyorduk, onları Rabler edinmiyorduk dedik. Resulullah ne buyurdu? Allah Resulü buyurdu ki haamlar ve papazlar, Kendilerine haramı helal, helali haram yapmış ve onlara tabi olanlar da buna uymuşlardı. İşte Rab edinme, tapma budur. Evet, ayet öyle demiyor mu? Allah'a inanan bir topluluk için ondan daha iyi hüküm veren kim vardır? İman ettik ve tasdik ettik. Müşriklere bakın. Yine putlarından yardım dilemeye gidiyorlar. Ey dinleyin biraz. Önünde kurban kestiğiniz, fal oklarını çektiğiniz o putlar size ne bir fayda ne de bir zarar verir. Tevbe edip alemlerin Rabbine dönün ve kurtulanlardan olun. Biz atalarımızı bu putlara itaat eder bulduk. Biz onların yolundan dönecek değiliz. Eğer atalarınız yanlış yolda olsalardı mı? Biz sizin gibi bozgunculardan değiliz. Önünde yalvardığınız putlar size ne verebiliyorlar? Yağmur yağdırabiliyor, öldürüp diriltebiliyorlar. Mı? Biz de biliyoruz ki yağmuru Allah yağdırıyor. Öldüren ve dirilten de odur. Öyleyse putlar mı oluyor? Onlar bizim dünya işlerimizi düzenlememize yardım ediyorlar. Bizi Allah'a yaklaştırıyorlar. Aslında onlar değil. Şeytanla özdeşmiş hevalarımız. Hud haline gelmiş menfaatleriniz sizi sırat-ı müstakimden alıkoyuyor. Sizin diliniz iyice ozanı, kırbaçla ve kor ateşlerle dağlanan bedenleriniz, aklınızın başınıza gelmesine yetmedi. Önderiniz Muhammed'le birlikte yok oluncaya ya da atalar dinine dönünceye kadar boykotun her çeşidiyle tanışacaksınız. Sizinle bundan böyle hiçbir alışveriş yapılmayacak bir eziyet dışında.